Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan Haberler programında sizlere bu sefer Sao Paulo'dan sesleniyorum. Sao Paulo'da ilginçtir ki bir Açık Radyo'cuyla tanıştım. Emrah İmre, Ömer Bey de zaten dün kendisine teşekkürlerini iletmiş canlı yayında. Ben de bir Açık Radyocunun evinden bir Açık Radyo programıyla sizlerin karşısındayım bugün. Maçlarla başlayalım. Bugün Arjantin İsviçre maçıyla açıldı. Arjantin oldukça zor bir maç geçirdi İsviçre karşısında. E, Messi'nin uzatma dakikalarında iki üç kişiyi güzel çalımlayıp Angel Di Maria'ya verdiği pasın ardından son dakikalarda 118. dakikada gelen golle kazanabildi. Ancak Arjantin ve stadyumun içinde Brezilyalılar ve Arjantinlilerle bir takım küçük kavgaların yaşandığını da öğrendik. Aslı Pelit'ten o da stadyumun içinde maçı takip etmiştim. İsviçre için zor bir gündü ve e, bu günün ardından Otmar Hisfeld e, teknik direktörlük kariyerine son verdiğini söyledi. İsviçre'nin önemli çalıştırıcısıydı Otmar Hisfeld ve daha önce Borussia Dortmund Bayern Münih gibi takımlarda da Çalıştırıcılık yapmıştı ama artık Otmar Hitfeld'i teknik direktörlük koltuğunda göremeyeceğiz. Arjantin ise bir sonraki tura devam eden takım oldu. Günün ikinci maçında Belçika Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Belki de son sekizin en dişe diş, en çekişmeli maçlarından bir tanesiydi. En heyecanlı maçlarından bir tanesiydi. Belçika çok etkindi. Fazlasıyla gol pozisyonu buldu. Çok şansı. Yaver gitmedi ancak çünkü kalede devleşen bir Tim Howard vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tecrübeli kalecisi Tim Howard maç boyunca toplamda 16 kurtarış yaptı. Ve istatistiklere göre de 1966'dan bu yana bir kalecinin bir maçta yaptığı en çok sayıdaki kurtarış imiş bu 16 sayısı. Tim Howard hakkında sosyal medyada da e, Photoshop'la eldivenlerinin e, kocaman büyütüldüğü fotoğraflar gezmeye başlamıştı. O sırada ayrıca e, aynı anda maç oynanırken Tim Howard Twitter üzerinden 1.8 milyon e, mention almış. Yani 1.8 milyon kez Tim Howard'ın Twitter hesabı e, yazılarak kendisine mesaj gönderilmiş. Bu da Dünya Kupası için farklı bir istatistik olarak tarihe geçiyor. Ancak Tim Howard'ın bu 16 kurtarışının ardından Tim Howard'ı bu kadar övdük, gerçekten maça damgasını vurdu ama Belçika'nın attığı iki gole dur diyemedi ne yazık ki. Kevin De Bruyne ve onun yine getirdiği topla beraber Romelu Lukaku'nun attığı gollerle Belçika 2-0 öne geçti. ikinci uzatma yarısının hemen başında Amerika Birleşik Devletleri gol bulmasına rağmen beraberliği yakalayamadı. Umutlanmıştı 2-1 olduktan sonra skor ancak turu geçen taraf Belçika oldu. Belçika böylelikle Arjantin'in rakibi oldu. Tabi akıllara akıllara 1986'daydı yanılmıyorsam. Maradona'nın karşısındaki Belçikalıların olduğu fotoğraf geldi ve bu da çokça paylaşıldı internette. Ve ayrıca şahsen en çok beklediğim olaylardan bir tanesi de oldu bugünkü maçlarda. Ve Salvador'da Fonteneva stadeninde. Bir protestoca girdi. Belçika Amerika Birleşik Devletleri maçının oynandığı sırada sahaya. Superman logolu mavi tişörtle atlayan taraftar sahayı turlarken tişörtünün üzerinde sadece Superman logosu da yoktu üstelik. Büyük harflerle faveladaki çocukları kurtarın yazıyordu. Bir süre sahada koştuktan sonra görevlilerce dışarı çıkarıldı. Hatırlatalım açılış maçında da gönüllü olarak sahada bulunan. Çocuklardan bir tanesi Dünya Kupası karşıtı bir pankart açmıştı. Bu olay da bu Dünya Kupası'nın ikincisi oldu. Ee, Dünya Kupası oynanırken oyunu yönetenlerin sahanın içinde dünyanın gözleri önünde protesto edilmesi ise bambaşka tarihi bir andı. Dünya Kupalarının tümü için sahanın içinde olanların dışında benim bulunduğum şu anda içinde yer aldığım şehirde de Sağpağla'daki meydanlarda da eylemler devam ediyordu. Bugün Arjantin-İsviçre maçının oynandığı Corinthians Arena stadının dışında Arjantin maçından sonraki saatlerde polis ve anarşist grup Black Blow'un da içinde yer aldığı eylemciler arasında çatışma çıktığı e, haberi yer alıyor. E, bugün Brezilya'da takip ettiğim bağımsız medyada çatışmada polisin biber gazına karşılık Black Blow'un Molotov kokteyli kullandığı iletiliyor. Şehrin merkezinde bulunan Roosevelt Meydanı'nda ise politik tutuklular Fabio Hideki ve Rafael Marquez'in özgür bırakılması için eylemciler yine bir aradaydı. Uzun süreden beri devam eden bir eylem. Lelik hali bu. Marquez 23'ünden bu yana Hideki ise daha uzun bir süredir tutuklu. Eylemler sırasında polis eylemciler üzerinde de bir takım aramalar yapmış ve Veja dergisi de bu aramalar sırasında çıkanların fotoğraflarını çekip Twitter adresinde paylaşmış. Paylaşırken de Mario Magalies'in yazdığı, e, Carlos Magella'nın hayatını anlatan kitabın fotoğrafını koyup bakın eğlencelilerin çantasından neler çıktı? Minval'in de e, bir yazı yazmış bu paylaşımı yaparken ve fotoğrafı böyle paylaşınca büyük olaylar yaşandı sosyal medyada. Özellikle e, muhalif özgür basın bu e, tweet'in görüntüsünü alarak kendi sayfalarında paylaşıp işte bizi kriminalize ediyorlar diye paylaştılar. Carlos Marighella kimdir diye de bir parantez açmak gerek. Bu noktada 1911 donlu Marighella ülkedeki gerilli hareketinin önemli isimlerinden biri. Sadece tabi Brezilyalı Marksist devrimci Marighella'nın ayrıca bir yazar ve yazdığı da birçok kitap olduğunu söyleyelim. Ee, bir tanesinin adı ise hatta el kitabı. Brezilya Gerili Hareketi'nin önemli ismi Marigela 4 Kasım 1969'da São Paulo'da polisin kurduğu tuzağa yenik düşerek polisin silahından çıkan kurşunla çatışmada hayatını kaybetti. Brezilya'da medyanın yazarlar ve kitaplar üzerinden hak arayan vatandaşları kriminalize etmesi bu şekilde kriminalize etmesi büyük tepki toplayan olaylardan bir tanesiydi. Bugün ee, Sao Paulo ayrıca bugünkü eylemler sırasında eylemcilere gönüllü olarak avukatlık yapmak için alın, alanda bulunan Daniel Biral de sebepsiz yere tutuklananlardan biri oldu. Ee, daha önceki haberlerde bir avukatın e, tutuklandığını iletmiştim. Daniel Biral ile birlikte bu sayı toplam 3'e çıkmış oldu böylece. Eylemlerin sonunda ise toplamda en az 6 kişinin tutuklandığı bilgisi yer alıyor. Pase Livre. Oluşumunun Facebook sayfasındaki bilgiye göre sağ eylemlerin bugün de devam edeceğine dair bir etkinlik açmış yine aynı e, Facebook grubu aynı organizasyon. Kısa bir bilgi daha verip bugünkü programı kapatalım. Alman Derş Bigel dergisi A grubundaki Kamerun Hırvatistan maçının sonucunun önceden belirlendiğini iddia etti. Singapur'lu Şike JT Cellular, Wilson Paş, Permal, Spiegel Mabri ile Facebook'tan konuşurken maçın 4-0 biteceğini ve Kamerun'un kırmızı kart göreceğini söylemiş. Tesadüfe bakın ki bu söylediği iki şey de gerçekleşti bu maçta. FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ise iki farklı şirket bunları takip ediyor ama bu tür şeyleri kontrol etmekte çok zor demiş. Yani bu olayların olup olmayacağını hesaplayabilecek ya da öngörebilecek iki şirket de bunun e, tespitini henüz yapabilmiş durumda değil. FIFA güvenlik sorumlusu Ralf Muske ise bu tür olaylar için mümkündür deyip geçi vermiş. Dünya Kupası'nda bugün ve yarın maç yok. Maç olmadığı günlerde eylemler hakkında biraz daha kapsamlı bilgi verebilmek mümkün olacaktır. Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri ise 4 Temmuz'dan itibaren gün ve saat sırasıyla Fransa, Almanya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Belçika ve hollanda Rika maçları ile kaldığı yerden devam edecek. Daha önceki programlarda yer alan bilgileri tekrar dinleyebilmek için bir blog adresimin olduğunu hatırlatayım. Volkanbrezilya.com adresini takip edebilirsiniz. Ayrıca benim takip ettiğim Twitter üzerinde... Eylemler hakkında paylaştığım e, görselleri de e, takip edebilmek için twitter.com/taksimvolkanbk3 adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkaner, hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağırla birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. <Gülüyor>